Allah'ım hamd sanadır, yine yükseldi sesler. Karanlıklar son buldu, şafaklar bizi bekler. Ne yiğitler yetişti Hizbullah ocağında, biri şehit düşünce on binler sıra bekler. Hüseyin'in varisisin karanlıklar yırtmaya, Karanlık gecelerde şimşek gibi çakmaya, Şebnemler üzerinde billur billur taneler, İslam davası için topraklara akmaya. Hani düşmanlar güçlüydü, bizi yok edecekti, Müslümanlar yerlerini terk edip gidecekti, Nice az topluluklar çok olanları yendi, Allah'ın yardımıyla tattık biz galibiyeti. O kahhar Allah'tır ki kafirleri yakacak, müminlerle münafı cihatla ayıracak. Edebiyat para etmez, her gün versen konferans, malı canı verenler zaferleri tadacak. Kanla necis arasında çıkardı temiz sütü. O batıl sistemleri İslamiyetle çürüttü. Adem'den günümüze değişmez sünnetullah. O şanlı kıyamını Hizbullah'la yürüttü.